6-18 Kasım tarihleri arasında Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek ve taraf ülkeler zirve öncesi iklim değişikliğine neden olan emisyonlarını azaltmak üzere bugünden 2030'a kadarki süre içinde koydukları hedefleri belirtecekler. Türkiye'den aralarında tema WWF Türkiye gibi STK'ların da bulunduğu 16 kurumda Change.org Taksim iklim hedefi adresinde yürüttükleri imza kampanyasıyla Türkiye'nin 2030'a kadar %35 mutlak emisyon azaltım hedefi koymasını talep ediyor. Kurumlar tüm varlığımızı tehdit eden bir krizle karşı karşıyayız. İstanbul ve İzmir dahil kıyı şehirleri sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Temiz su ve gıdaya erişimi tehdit eden kuraklık her yıl biraz daha artıyor. Binlerce insanın ölümüne neden olan serlere, dengesi bozulan mevsimlere ve sıcak dalgaları nedeniyle ölümlere tanıklık ediyoruz. Bunun adı iklim krizi ve Türkiye en çok tehdit ettiği ülkelerden biri diye belirtti ve eklediler. Türkiye 2053'e kadar karbon nötr olma hedefi koydu. Ancak ülkemizin bu hedefe ulaşmak için yol haritası yani hangi politikalar ve ara hedeflere ulaşacağı belirsiz. Bu nedenle 2030 mutlak emisyon azaltım hedefi 2053'te karbon nötr olmaya giden yolda kilit bir dönüm noktası diyor kampanya Change.org Taksim 2030 iklim hedefi adresinde. Plastik şişelerde gazlı içecek üreten dünyaca ünlü bir markanın COP27'ye kurumsal sponsor olacağının duyurulmasının ardından COP26 temsilcilerinden Georgia Elliot Smith Change.org Taksim sponsorluktan çıkar adresinde bir imza kampanyası başlattı. Glasgow'daki COP26'da temsilciydim. Çoğu günler umutsuz hissettim. Hatta bazı günler ağladım. Şirketlerin konferansa sızması mide bulandırıcıydı. Dünyanın en büyük kirletici firmaları toplanmış politikacıların çıkarlarını korumak ve karlarını şişirmek için yüzlerce ve yüzsüzce lobicilik yapıyorlar. Bize onların ürünlerinden daha fazla satın alırsak gezegeni nasıl kurtarabileceğimizi söylüyorlar. Bu yıl... Daha da kötüsü oldu. Dünyanın en büyük plastik kirleticilerinden biri olan gazlı içecek markası COP27'nin kurumsal sponsor olacağını duyurdu. Plastiğin yıldan yıla gezegenimizi boğduğu bu zamanda bu kirliliğin lideri. Açıklamasında bulunan kampanyacı markanın kendisini yeşile boyamak Olmadığı halde kendini çevre dostu göstermek için milyonlarca dolar harcadığını ve bu şekilde sorunu çözdüklerine inandırmaya çalıştıklarını vurguladı. Perde arkasında ise tek kullanımlık plastikleri bize bağımlı kılan ve kirliliği önleyecek uygulamaların gecikmesi için yapılan bir lobicilik geçmişi olduğunu hatırlatıyor bu markanın her yıl 120 milyar. Plastik şişe üreten ve plastiğin %99'u da fosil yakıtlardan üretilmiş gazlı içecek markasının 27. taraflar konferansına sponsorluktan çıkarılmasını talep eden kampanya Change.org Taksim sponsorluktan çıkar adresinde. Taş ve mermer ocaklarının Harmankaya kanyonu ve çevresine zarar vereceği gerekçesiyle Change.org Taksim Harman Kaya adresinde bir imza kampanyası yürüten Sönmez Erkaya, bu doğa harikası bölgenin bir benzeri daha yok. Hem endemik bitkiler ve canlı popülasyonu hem de doğa sporları açısından bu önemli minasımızı korumak için bölge acilen milli park ilan edilmeli diyor. Yöre halkının çabaları sonucu bir süre önce durdurulan taş ve mermer ocağı işletmelerine yeniden 10 yıla kadar ruhsat verilmesi kararına karşı çıkan Sönmez Erkaya bölgenin tarihi ve kültürel önemine de dikkat çekiyor. Roma, Bizans ve Osmanlı milletlerine ev sahipliği yapan Harmankaya Kanyonu'na rant uğruna zarar verilmesine göz yummamamız gerektiğini belirten Sönmez Erkaya açıklamalarına şöyle devam ediyor. Yöre halkı geçimini sürdürdüğü toprağını işleyemiyor. Taş ocakları kanyonun tepesinden tonlarca atığı kanyon ve çevresine atarak çevreye ciddi zararlar veriyor. Araziye, tarlalara, bağ ve bahçelere yuvarlanarak gelen patlatılmış kaya parçaları çok büyük zararlara neden oluyor. Köylülerin can güvenliği yok. Bölge acilen milli park ilan edilmeli diyor Change.org Taksim Harman Kaya adresinde. Yalova'nın Armutlu ilçesinde yer alan Kapaklı Köyü'nün atık su arıtma tesisi masraflı olduğu gerekçesiyle çalıştırılmıyor. 500 haneli köyün kanalizasyon suları 3 ayrı noktadan doğrudan denize akıtılıyor. Konuyla ilgili Change.org Taksim Marmara Denizi'ni kurtar adresinde bir imza kampanyası yürüten Mehmet Birinci, Köy sahilinde denizin rengi bulandı ve sarıya dönmeye başladı. Sahilde keskin ağır bir koku mevcut. Kıyılarda esinti olmadığı için oturulmuyor. Uyarılara rağmen denize giren çocuklarda deli ve göz enfeksiyonları oluşuyor diyor. Ve kampanyası Change.org Taksim Marmara Denizi'ni kurtar adresinde devam ediyor. Ben Uygarız ismi Change.org özel programını derleyen Nil Orman Balpınar, Ebru Tepeler,